Bakma Elif şey şurayı kapıyı kapatırız oradan hava gelsin. Kızlar bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu ona ya? Ne oldu ona göre? Arkadaşı, arkadaşı gitti ya dedeciğim. Aa ona ağlıyor. Daha oyunumuzu bitirmemiştik diyor. Teşekkür ederiz. Tamam, gel gel. Şöyle Şurası kusur fermanı sunuluyor. Bu şey. Yak gereği sen alalım bu canı. Şunun sünnem bedeli. Siz de kader teşekkürüm şey. Siz de. Bu da doğru. Sabah güneş yatmasın sizin falan da. Bucandan da kapsalalım. Hayır. Allah gel. Teşekkür ederim. Ara ara bunu bana. Yapacak bir şey yap. Yok yapmasın. Hayır. Şu arkadaşlar e, Mesnevi Geçen hafta okumuştuk ama e, Mevzu ve arkadaşlarımızdan Bir kısmı yoktu Kendisine kendini de Müptela olduğu bir işten dolayı Arkadaşlarla kavga eden Hintli'nin hikayesi. Mesnevi şerif ve hikayeler şeklindedir. Pazarca <gülüyor> şeklinde de yalnız Hazreti Mevlana bugün anlattığım bir mevzunun temeli bugün üç dört dört ders sonra atacağı konu çözeyken temeli burada atar. Hiç farkında iyiydi bana. O, bir, o bir mevzu geldiği zaman bugün ee, bu günü hatırlarız. Bu günü anlatmıştık zaten. Şimdi burada e, belki herkesin de bildiği bir şey ama tatlı bir <gülüyor> Hintli dört kişi bir meşkide girdiler. Ve taat maksadıyla yani Allah'a ibadet maksadıyla rükû ve sucud ettiler. Rükû namazda eğilmek, süsücük, seyce etmek. Her biri bir niyetle, aklında bir namaz kılıyor ama nefaya atan yani. Allah hızı açın kılmıyor abi. Bir nefaya, kim bir parası, neyse. Her biri bir niyetle, yani kimi eda, namazını eda etmek lazım, kimi kaza, geçmiş namazını kaza etmek kaydedecek ve Meskenet, bir takım dertlerle falan, işte Allah'tan mıyaz için minava da Namazı namazın kemali tevazu ile kılması, yani namazı gösteriş biçimli, Allah rızası için tevazı kendin Allah karşısında en aşağı dereceler indirerekten kılmak lazım. İnsanın, hani insanın en yüksek zaman nedir biliyor musun? Seçecek zaman alnını secdeye koyduğun, yani Allah'ın karşısında kendisi sıfırladığın zamanıdır. Arz, sıfır noktasıdır. Ayağımıza bastığımız yer, sıfırdır. O toprak çineli çinen ama hani ben niye çiğniyesin diyemez, demez. Toprak çineli işte alnımıza bak. Çiğnenen toprağa koyduğumuz zaman yüz, bizim en büyük anımızdır. En yüksek zamanımızdır. Allah'ın karşısına karşısında sıfırlanmak. Namazın, Kemali tevazu ile anlatmak istediğim o. Kılınması lazım geldiğine işaret buluyorum. Demokrasi devri olmakla beraber, Şimdi bugün, bugün anlatıyorum. Mesela bir bekerin yanına girmek lazım gerçeği, göğüs demek, şapka çıkartmak ve derin referans şahsları falan filan gibi demek. Derin referans yapmak, gerekmektedir. Çünkü orası dünyaca büyük bir zahsızın makamıdır. Girdiğin yer. Bir yanına giriyorsun, Cumhurbaşkanı. Bunların işte büyük adamın işi, işte dünya adamın Namaz kılmak ise bu, bu, bu huzur ile ilahiye çıkmak olduğundan Allah'ın karşısına çıkıyorsun. Bekir falan bunu kazanıyor, Allah'ın karşısına çıkıyorsun. Allah Vekil Bey'in karşısında alınacak tevadür tablının birkaç mislini almak gerekiyor. <gülüyor> Namaz, Allah'la konuşmak demektir. Kur'an okumak, Allah'la konuşmak demektir. Onun sesini duyuyorsun. Ki kurluk bunu muktezidir. Kurluk buna ikna -ik -ik -ik etkiler, bunu gerektirir. Yani o saygı göstermek. söylemek. sahabe Kiram, Peygamber Efendimiz'e arkadaşları, Namazda olduğu bir kızlara bak. Ayaklarına bakacak vaziyette Öğleyene önlerine meylediler hakikaten. Bizim büyüken yapalım. Babam hep bu namazda oturduğunuz bana Parmak uçlarına bakarlar der. Tabii ki bize öyle göstermedi, Secde ettiğin yere bak derler. Secde yer, ettiğin yere baktığınız zaman Kendini eten bir dövüş alın görürsün. Yani, sağımdaki solundaki ne yapıyor der. Yani, bakarsın ama yani, Başkasının şeylerini çıkartmaya çalıştığını, yani yanlışlarını çıkartmaya çalışsın. Halbuki ki parmak ucuna baktığınız zaman etap veremesin. Hem de doğratap parmak ucuna bakmak lazımdır. Baba adet ol, yani seyir etmek yere seyir yerine bakmak adet oluyor. Eli işlere gözü oynaşta. Yani elin işli işte olacak gözün ne? Yani, Oynak için Allah. Allah'ta olacak. Sözün doğuracak tarzda, Rabbi kulunu görüyorsun. İşte bu namazı benden başkası kılamaz. Diplişir. Derisine <gülüyor> azamet taslayan kimselerin namazlarında hoşluğu ve huvzu bulunamaz. Yani kendinden geçmek Allah'ın karşısında. Kendinden geçmek. Mülhassa Allah'ın nihayeti olmayan azamet ve kudreti karşısında, sen kimsin ki Allah'ın karşısında bir varlık göstereceksin, karşısında evden geldiği kadar tevazu ve azil meskenet göstermeye çalışmalıdır. Şimdi bu dört hintli, bunlar da habersiz namazı duruyorlar. Mescidin müezzini geldi, namazı kılan Hintlerine birinin ağzından, ey müezzin! ezanın okundu mu? Daha, daha vakit var mı diye bir söz buladı. Adam diyor namaz gidiyoruz. Namazda daha vakit geldi mi sen söyle? Diğer de, namaz ve niyazdayken hey bana bak söz söylediğin senin namazın fasid oldu. Diğer üçüncü bu ikinci yeri de, ya amca, bana ne yapalım, kusur buluyorsun, kendine bak ya sen de söz söyledin, hepsine namazı yıkıyordun. Dördüncüsü de elhamdülillah, ben şu üç, iki, iki, iki, iki gibi kuyuya düşmedim, yani namazım bozulmadı. Yani. <gülüyor> Şimdi, namazda şeytan, aklına göre vesveselerdir, yanındakine bakarsın. Bakmayacaksın. Öyle evet, gidecek ki, kendini Allah'a tamamen vereceksin. Namazı boşuyla kurmalı, kendinden geçercesine kırılmalı. Bak şimdi şu bu olmayacak, kırk tane kirkinin kafandayı gezmeyecek. Hiçbir kırk tane hiçbir gezer kafanı işte, de kurulu birbirine değemezsin. namaz kırılır. Her dördünün de namazı basit oldu. Yani <gülüyor> Bir kimsenin ayıbını söyleyenler, ayıbı olanlardan ziyade delalette düşerler. Şimdi bir kimsenin ayıbını biliyorsun, namazda olsan arzunda. O kimsenin ayıbını ne yüzüne bunu da başkasına söyleyene Doğru biri olsan onun ayıbı var, kapat, bak ama söyleme yani bu nedir? Gıybet, gıybet denir, dödükü değil de gıybet. E, e, i̇ftira değil, doğrudur. Sen şuyusun doğrudur ama söyleme. Başkası bilsin, sen de bil ama söyleme. Başkası arasında kıymet etmek lazım. Yani bu yol da kıymeti burada bak başlanır. Yani iftira etmekten ziyade kendini düzeltmek kaydıyla başlanır. Servislülük de böyle başlanır. Kendi aybonu bitirin. Ne mutlu bir candır. İnsanın tövbe bile hepsini gitmeli. Bir kimse birinin aybını söylerse onu kendi satın almış olur. O aybı ben de tamamen kapadım diyecek. Aşağı indirsin de. Bir kimse başka bir kimse aybını söylerse onun aybını satın ben, almış olur. Kendisi de aynı ayıpların. Ayıplar. Enes bin Malik Radyo'nun Cesulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in şu <gülüyor> silivet etmiştir. Kendi ayıbını, kendi ayıbı aşkalarının ayıbını görmekten kendisi meşgul eden ve malının fazlasını sadaka olarak sarf edip de geçsin, pasaja takipmeyen kimse ne olur Şimdi malı vermekte tasarruf etmekte fayda var. Malını ver. Şöyle şöyleca bir misak koyalım. Allah'a söyle. Allah'a hakikati, eee, Peygamber öyle söylüyor. Bak biliyor. Kendi aybı başkalarının kaybını görmekten kendisini meşgul eden ve malının fazlasını sadaka olarak sana kayıp değilmiş. adeta ben malını verdim ama sözünün fazlasını harcamayan kimse relativesえ. hem malını ver fazlasını ama sözünü birini tut. İnsanların kayıplarından birisi de oldu, birini tutan sonra oldu. Mesul, Ezop e, e, e, masalar vardı, Ezop. Yunan <gülüyor> zenginlerine birisi kendisine bir kilo alıyor. Bakın çok akıllı bir adamdur. Onun adı Ezop. Diyor ki ya Ezop, bana en güzel yemeği pişir diyor. <gülüyor> Köle pek yapmam diyor, çarşıya gidiyor. Dil alıyor. Koyunluğunu alıyor ve ineklili alıyor. Getiriyor, gayet güzel. Piştiriyor. Bu netlem evet. diyor, <gülüyor> çok güzel olmuş Ezop'lu. Son yapayım falan diyor, bir müddet sen bana geçen gün en, en iyi yemeği yapmışsın, bugün en kötü yemeği yap diyor. Ne zaman? Demediniz efendim. Gidiyor şanslı, deri dil alıyor. Yani, Dili de pişiyor pişkülüyor, On da gör. Ben diyor, sen geçen bunu en güzel diyor, bunu aldın, bu sefer en kötü bunu aldın niye? Efendim, en güzel laflar dilden çıkar. Ama en kötü laflar o dilden çıkar. O zaman en iyi dil, en güzel şey, en, en iyi dil, dil, o en güzel, iş, şimdi en kötü şey dildir. Yani dil, insana avniyona da çıkarır, dil insana batırır da ama gerekli değil, insanı Senin Güzel dilini anlayacak insan sayısı pek azdır dünyada. Ama kötü dilini anlayacak insan pek çoktur, ondan akıdan çıkar yani. <gülüyor> Çünkü insanın yarısı, yani nefsi ve maddiyatı. şu Maddi hayatımız ve nefis dediğimiz o içimizdeki şeytan. Ayıplık ve kusur alemi olan dünyadadır. Bütün onlar dünyaya mahsustur. Yani maddi hayat dünyada vardır, öbür tarafta maddi hayat yoktur. Öbür yansı, yani ruhaniyet ise gayb alemdedir. Gayb, yarın ortaya olacak bilemeyiz. Gaybdır. Gaybı sadece o bilir. Biz gaybı bilemeyiz. Niye? Gaybı yaratan da odur çünkü. Senin başında on tane yara ve çıban bulununca merhemini kendi başına sürmen gerekir. Kendi işin kendidir. Başkasından bir şey bekleme. Merhemini kendi başına sürmek, başkalarına edecek taan ve itirazı kendine etmek demektir. Taan ona işte iftirada bulmak, efendim, ee, itiraz etmek, karşı gelmek de hep bunları kendine, merhemin kendine Sürmemiş olsun, kendini sürersene başkasına hata etmesin, onun zorluğunu bilirsin. Ama hata etmesen, ne Kendini ayıplamak, o aybın merhemi ve ilacıdır. Kendi kusurunu bilirsen eğer, kendi kusurunu bilirsen ve onu da, da çağrısını bilsen ne güzel bütün o aşere'den, o başı kevinden kurtulmuş olursun. Yani kötü halinden kurtulmuş olursun. Ve öyle olduğunu yakınen bilirse Erham-ı hadisinin mahalli olur. Bu, bu has-i şerifte, bu has-i ana terklerde üç kişiye Birisi de. Biri bir kavmin eşafı iken bir kavmi yaşadık üst seveyi insan iken ha hakir olana, düşene acı bir cemiyette üst seveyi bir insanken düşmüş bir insan, iken, insan acı. <gülüyor> Diğeri, bir kavmi zengini iken fakir düşene acı. Çünkü zengin iken, fakir olmak cidden kötü bir şey. Alışmışım zengin hayata, bir dilim ekmeğe muhtaç almak katlanacak bir iş kahri değil. Üçüncüsü, de, en kötüsü, cahillerin istihzat edip oynadıkları âlime merhametin. Bir âlim ki, cahillerin oyuncuya olmuş, yani cahillerin de az sevilsin düşmüş, o âlime acıyın. On ilme açayım acıyım? Bir şey vardır. Bir mümini taan ettiğin ayıp, karaladın bir mümin karaladı, bir şey, bir şey karaladın yani. Sen de yoksa da emin olma. Sen kendi temiz zannediyorsun. Onda ayıp var. Görüyorsun aybının. Kendine yok ayıp. Öyle zannediyorsun, alki başkası şey ayıpsın. Belki öyle bir ayıp senden de zuhur edebilir. İnsan canlıyız. Her an yanlış bir işler yapabilir. Yapabiliriz. Çünkü peygamber hmm, efendimiz şöyle bir şey Bir kimse din kardeşini bir günah dolayısıyla ayıplarsa Din, dinlindaşlarımızdan birisine baktık ayıpladık. Bir kusuru gördük, ayıptan böyle yapılmaz ki. Dersek, o adam ölmeden evvel mutlaka o günahı kendi işler. O ayıbı kendi işler. Onun için peki, insanın geriye gidenine pek bakmamak lazım. Sana ne? Sana ne? Kafa çekiyormuş kendini çıkar, dikkat edin, olur bak bu cigarı içmek güzel bir şey değil bak şuraya bu işte şimdi iyi ama hoş ve yarın belin bükülü, benzin solar bundan dolayı yani içme Korkmayın kitabını Allah'tan işitmediğin halde kendini niçin emin ve hoş görüyorsunuz şimdi Allah Şimdi gün e Allah korkmayın diye bir söz söylese, söyler de işte emri şu mi yaptığın zaman korkmayın diyorlar. Böyle bir kitabı Allah'tan duymasan ve her tarafına korkmadığını söylesen hangi hakla, hangi selayetle, neden kork, hangi davranıştan dolayısıyla korkmuyorsun ki sen, sen hata edeceksin. Bunu söyleyemiz daima bir içimizde Allah korkusu olacak. Ama her zaman dediğim gibi Allah'tan korku, efendim, beni cennete gönderir, cehenneme atacak falan filan değil. Bunlar, o bilecek iş, bilemeyiz. Ama mühim olan Allah'tan korkmak, Allah'ın sevgisini kaybetmek. Allah'ın kulum demesinden, dememizden. Ya Rabbi söyle kulun diye biliyor musun? Allah'ın kaza. Salih bir kimsenin fıska yani dedikoduya bona bona müptela olması ihtimali vardır. Tabi, düşeriz, şaşarız, Efendim bir hata ederiz. Bir istimiz ki âlim olalım, alim insan olalım. Ama bir, bir hatamız olur. Yapın Bundan dolayı zat aktes Akdes, Zat-ı seçilmiş. En yüksek Zat. Zat-ı zat Hadi peygamber. risale ya Efendimiz, Ya Rabbi diyorum, ilahi. Sağıldıktan sonra çözülüp, bozulmaktan sana sığındırın. Sağıldıktan sonra, Çocukluluk bozulmaktan sana niyetim Nedir sağlık bozulmak? Dua diye doyamıyor. O peygamber olduğu halde böyle dua ediyorsa biz ne yapacağız ya, ne, ne yap edeceğiz yani? İnsanın salah kesmettikten sonra yani Allah'a yakınlaştıktan sonra Allah'a yakın olduktan sonra hısk ve fesede, fesede müpteler olması. Bütün bunları terk edip de kötüye, kötüler sakmasın daha doğrusu ya, mümkündür. Yok mu böyle? Çok bunu yani verilerden de olanlar var. Yani zaten ki verilerden onlarda ne var? Maşallah çıkıyor çıkıyor, büyük büyük kazanıyor. En sonunda bir şey yapıyor. Onlara onlar aptal değil. Bir bile de oraya çıkması mümkün değil. Bilema de yaş, yaş takımından mümkün değil yaşı 70-80-90 varmışsa bir 80-90 yılda yok öyle çıksa çıksak afluyum efendim mümkün de Neyüzü Billahi Min Zalik Hazreti Mevlana salih bir kimsenin fasıl olabileceğinde iblisi misal gösteriyor iblis şeytan şeytan akıllısı olduğu için iblis şeytana çok da Şimdi iblis az. İblis çok kuvvet, çok ato demektir. Şeytan yıllarca hüsnü hayat ile yaşadı. Yani Allah'ın bir cin taikesinden Allah'a ibadetini yaptı. Allah emirlerini yerine getirdi. Böyle hayat sürdü. Şeytan. Bu şeytanın ibir tertip adı azazil azazil diye melekler arasında muht ıı, muhterem tutuldu. Meleklerle şeytanatı fark yok ve şeytan daha demektir. Melekler arasında azazil diye üst üstevide bir varlık. Fakat <gülüyor> sonra rezil ve müsvay oldu. Bir onun adına bir de sonunda ne olduğuna bak. <gülüyor> en başında Allah'ın yanında muhteber bir cin, şeytan. Fakat sonunda ne oldu? Cezir Yusvay Niye oldu? Onu da var. Onun yüksekliği alemde bilmiyordu. O zaman biz yoktuk, insanlar falan yoktu o zaman. Öbür alemde. Öbür alemde ne olduğunu bilmiyoruz. Anlatabeyim, öbür alemde ne olduğunu bilmiyoruz. Lakin nihayet o yüksekliğin aksiyle yani alçaklıkla meşhur oldu, vay onun hali. bu kadar üst seviyedeyken niye aşağıya düştün şeytan? E Eksi sıfırda okuma düştün. Sevin, sen emin olmadıkça marufluk arama, mağrufluk tanımak, meşhur olmak mağrufluysa. Şöhret peşinde koşma. Şehit olacağım diyerekten, koşma. Küçükken başıma bir şeylerdi. Ben ortaokul stranında boks yaptım. Boks, sporda, boks yaptım yani. Bir arkadaşımla beraber çalışıyordu. Artıkları beni seçti, maç var maç çıktı açıdan. Öbürüki, ertesi gazeteler yazdı işte. Gazete, maç açısı, garip yazdı, malip oldu. Neyse de. ben de beni senekte çalışıyorum niye beni seçmiyorsun senin adın e, gazetelerde bak çıktı benim adım çıkmadı niye falan beni yardımı kendi çıkarstı ne var bunda bu yani bir yer bir daha birazcık birazcık bir daha çık sen çıkar falan diye tesir etmeye çalışacağım, ama bakar, bak ya git bir manavdan bir şey al yani. ve çamur bir gösme yakalamak için oluyor. Ertesi gün o zaman beni bir hasret yok bir bir. Bir, bir mevaç olduğumda adım gazeteci çıkar. Hiçbir dikmiyor, bir hareket de yok. Erzurum'da evde falan kimse manavdan şey yakalan, her şey çalıktan yakalanır ben. Polise yakalandık. Kü küçük olduğu için de ceza puan vermem. Yani tutuk tutuyor. Ya diye bak. Ben dedi, ben hiç antrenör seçtim. Niye yani gazetede, bak ismi çıktı kastedeyim. Bak adın adı çıktı ama Kötü çıktı. Ee, e, hani bir şey olmak, şahsi sahibinin güzel bir şeydi. İyi şimdi onu kötü de olur. Mümkün olan cimri iyi insan, öyle ne demek iyilik yaptı, iyilik yap dediğiniz yer balıkla balıkla. Seni kimse bilmesin, bilmesin. Sen emir olmadıkça mal arama ama şerde peşine koşma. Evvela korkudan yüzünü yıkar, korkmayacak şekilde davran hayatta. Ondan sonra herkese yüz göster, kirli yüzünü gösterme. senin ayıplarını at, ayıplar yüz yüz yüz ayıplardır, günahkarlık. Ah işte işte benim alımda benim, yüzümden, benim sen bunları kendin temizle de on sonraki insan işine çıkır. Kur'an-ı Kerim'de ah, haberim olsun ki Allah'ın velilerine korku yoktur. Onlar masumda olmayacaktır. Müjdesi vardır. Tabii şu türbenin çıkıp da ettiğimiz dua bu. Bismillahirrahmanirrahim. Evliya Allah La Haffi'l-Aleyhi Bölem Yasurum. Bu. Şu şu ayettir. Mevlana diyor ki Ey Salik yani Salih bu yola girmiş insan sürü. Şimdi hepimiz bu yolun ne sülük ettik. S sülük edene yani bu yola Salih derler. Bizim Salih'iz. Ey Salih sen kendin için bu müjdeyi almadıkça şöhret peyda etmeye tenezzülme. Bu yani yerlilere yapılan doğayı sana de kendine yap. Derece derece Evvela o müjdeye mahsur ol ki, ondan sonra kendini herkese atar. O veliyi herkese alır. Ona, o, şey, ona, o dua yapılır. Sen böyle bir şey yok sende. Niye, niye o duaya layık olmaya çalışıyorsun ki? Ama başta o duaya layık ol. Güzelim, senin sakalın çıkmayınca çenende tüy olmayanları Ayıplama. Adam kösedir. Sakal yoktur. E, de yok ama diye kösediyordu. Bakın sen ne olacaksın? Buna yani şeytan, şeytana bak ki onun canı belaya uğradı ve bir dalalet kuyusuna yuvarlandı. Dalalet, e, kötü fısır kuyusu. Dildikodu fısır, kötü kuyusu. Ve onun hali sana bir ibret ve nasihat oldu. Hakikaten şeytan hali çok ibret alınacak bir şey. Eskiden bütün manevi alem alem içerisinde büyük bir mevkiye sahibiyken, gazazil adına gel, şimdi Adem'e secde etmediği için küçüğe düştü. İnsan daydı bismillah'a vettiğini ve tövbe etüp Fazel deridi de emin. Leke hareketin sayfi aslında tertibin bir ihsanı en güzel şekilde güzel böyle yarattı. Asil takdim.